Ve el habibullezî turca şefa'atulikulli kerametleri çok. Bir kerameti mesela burada anlatılıyor. Onun Şehit Atay isimli bir zatla arasında bir anlaşmazlık oluyor. Bu zat bir gün... Hacı Azizan hakkında edebe yakışmayan bir söz sarf ediyor. Tam o sırada Moğol, Moğollar her tarafa saldırıları falan var. Tatarlar, Moğolların. Bir taife o gün o Hacı Azizan hakkında kötü konuştu ya, konuştuğu gün bulunduğu şehre saldırı gerçekleşiyor. Yağmalar, esaretler. O arada bu Seyit Atan'ın Çocuğunu da esir alıyorlar. Çocuğunun haberi Seyyid Hataya ulaşınca hemen diyor ki Hacı Azizan Hazretlerine karşı bir edepsizlik yaptım bugünkü konuşmamda. Bu onun cezasıdır diyor. Hemen anlıyor. De suçunu anlamak da bir irfandır yani. Sürdürmüyor. Hemen huzuruna varıyor. Özür diliyor. Diyor ki kıymetli meclisinizde bulunan bütün müridem ve ihvanınızla beraber ulema meşayık hepsini Evime davet ediyorum. Bir ziyafet vereceğim. Aslında ne yaptıracak? Dua yaptırıp, işi çözdürüp çocuğu kurtaracak. Yani nereden geldiğini anladığı için, nereden düzelir de anlıyor. Uyanık insan. Evet. Şeyh Efendi vaziyeti anlıyor. Herkes toplanıyor. Gidiyorlar. Yemekleri getiriyor. Şeyh Efendi, Hacı Azizan Kudüsü Rusofre'ye oturunca diyor ki çocuğu da gelip bizle yemedikçe elimi yemeğe uzatmam." diyor. Allah Allah! Kim esir aldı gitti, nereye gitti? E yemek ortada kaldı, bu yemek soğur ya bu çocuk, ne zaman gelir Kim kurtarıyor, bir şey yok. Herkes sükut ediyor, başlarını, önlerine eğer eğiyorlar, biraz geçmeden kapı çalınıyor. Açar açmaz, çocuk geliyor. Millet bir telaş, bir feryat falan. Ya nasıl oldu, şöyle oldu, böyle oldu? Çocuk diyor, hiçbir şey bilmiyor. Moğolların elinde esirdim ya e bir de baktım buradayım diyor. bir de baktım buradayım diyor halbuki esir edildiği yerle orası arasında o günkü şartlarda on günlük mesafe var on günlük mesafe var e, ondan sonra bütün hazırun tabi mübareğin faziletini kerametini bir kat daha takdir ediyorum yine kerametlerinden bir gün seyitlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından bir zat ziyaretine geliyor. Ona da ikram edecek bir yemeği mevcut bulunmadığından oturuyor. Nasılsınız efendim? İyimizin şudur budur. Fakat böyle dertli bir şekilde. Niye dertli? E, ya misafire ikram etmek sünnettir. Yok bir sesi. Ya Allah dostları ne kadar fakirlik içerisinde görüyor musunuz? Arkadaşlar öyle o kazanlar kaynamıyor yani. Misafire verecek bir şeysi bile yok. O arada Müritlerinden birisi, bir genç delikanlı, babası da Lokantacı gibi yani aşçıymış Bir Etli pide Bir tabak, çanak dolusu Hazır etmiş, getiriyor, kapıyı çalıyor şey Efendi bunu görünce O da böyle Hani Size şunu getirdim gibi de yapmıyor da Öyle edepli bir delikanlı, böyle başını eğmiş, alçakgönüllü tevazu ile kabul buyurun Efendi Hazretleri. Sizin adınıza ben bunu yaptım diyor. Sizin adınıza ben bunu yaptım. Ben bu kıssayı nerede yazdım? Rabıta isimli eserimde bu kıssa var. Çünkü burada o gencin rabıtası yani etli pideyi yaparken ne güzel yenir diye değil de Efendi Hazretlerine götüreceğim diye yapıyor. Bu neden geliyor? Sevgiden. Hatırlamaktan, anmaktan, unutmamaktan kendisine yaptırdığı en güzel yemeği, en güzel kumaşı veya neyse kendisi için beğendiği şeyleri Allah dostlarına götürmek bu bir rabıta delilidir. Yoksa kendi oturup yer zaten hiç de düşünmez yani. Sizin adınıza ben bunu yaptırdım diyor. Umarım ki kabul buyurursunuz. Şey Efendi de o kadar seviniyor ki e, bu hizmetinin sadakatinden, boynunun kırıklığından peki evladım diyor, çok makbule geçti diyor. onu yolculuyor, misafire ikramı yapıyor, misafirle beraber yiyorlar, misafiri yolculayınca çocuğu çağırtıyor, diyor ki evladım, Allah rızkını mübarek kılsın, hediyeni kabul buyursun, fakat, tabi ki Allah dostları karşılıksız bırakmazlar, şu anda ben de sana vereceğim, ne olsun? Utlub minni, mateşah, Yahsul leke inşallah diyor. Dileyin neyse benden iste inşallah olacak diyor. Görüyor musun ya? Böyle bir dostlar ki anahtarları Allah ellerine vermiş yani. Olacak diyor. Görüyor musun? Adam dünya kadar yatırım yapar da havasını alır. ikhlas olmadığı için. Adam da bir pideyle işi götürür yani. Anlatabiliyor muyum? Kimisi de kaç trilyon veriyor yani. Hayra veriyorum zannetiyor ama Ahirette bir de baktın. Hikaye. Bir şey yok defterde. Çünkü gösteriş var herifte yani. Burada bir pide getirmiş ama işte vaktine de denk gelmiş. ihlası da var. Bir de boyun kırıklığı falan kabul buyurun efendim. edep var. Bunlar hep kabul sebeplerindendir. Şimdi bu da ne âli himmet bir delikanlı ki benim diyor en büyük isteğim ondan öte bir isteğim olamaz. Nedir yavrum diyor. Hem suretim, görünüşüm, hem de kalbim aynı sizin gibi olacak." diyor. Ya hadi kalbini şey ettik de, sureti de var, adamların canı çıkıyor estetik yapana kadar. O da bir tarafını benzetiyor, öbür tarafını yamultuyorlar yani. Diyor ki, hem suretim diyor, hem siretim diyor, sizin gibi olacak diyor. Allah Allah. Yavrum diyor, <gülüyor> ''Bu çok zor gelir, sen dayanamazsın.'' diyor. Başka da bir şey istemiyorum o zaman. Bana sormadınız mı diyor. Ne istiyorsun? Peki diyor. Sen istedin diyor. Elinden tutuyor. Halvete götürüyor. Halvet nedir? İbadet yaptığı tenha, çilehane dediğimiz odasına götürüyor. Ona teveccüh buyuruyor. Teveccüh buyuruyor işte. Alnına alnına dayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağarasındaki Hazreti Sıddık'a yaptığı teveccüh. Bazı kere anlatıyoruz size hicret dersinde. Aln yani allah Teala'nın kendisine verdiği feyzlerden nurlardan yansıtma yoluyla ona manen akıtma meselesi. Tabi mevlaya da müracaat ediyor ve bir saatlik teveccüh neticesinde çocuk o genç delikanlı çıkıyor odadan müritler dışarıda duruyor iki tane hacı çıktı. Hangisi şey efendi? Hangisi bu delikanlı? Kimse ayır dedemiyor Bu yaşanmış bir şey kardeşim. Hikaye değil ya. Rabıta bu. Teveccüh bu. Kaya eritir ya. Ne dedi İmam Rabbani Hazretlerine? Yılbaşı gecesi anlatıyorum onu hep derste. Ey İmam diyor sen bu teveccühü dağlara yapsan dağları kaldırırım diyor. Teveccüh ne demek? Manevi yöneliş ne demek? Onlardaki güç ne demek? Bunun üzerine 40 gün yaşayabiliyor. Çünkü o manevi hali nasıl taşıyacak? 40 gün sonra o delikanlı vefat ediyor. Fakat 40 gün tekke'de oturuyorlar. Şey efendi burada o orada ki hiç kimse ayırt edemiyor. Şey efendi bu mu? Bu mu? Allah Allah. Şimdi anladınız mı Hacı Azizan? Ne demek Azizan? Ulu kişiler. Yani iki kişi oldu ya. Bi bir kişi değil ki. Geliyorsun tekkiye iki tane var. Allah Allah. Halbi göbürü mürid, genç çocuk. Ama ne hal hasıl oldu da, ne makamda Allah'a vasıl oldu. görüyor musun? Sonra Buhara'da çok kaldı, Hz. Hazretleri. Sonra yaşlandığında e, emri ilahi harzem, harzem'i duydunuz? Harzem tarafına intikal ile tev, işaret geldi, manevi işaret üzere onlar giderler. Onlar senin benim gibi "Aa şu ağaç çok güzelmiş, oraya gidelim." falan demezler. İşaret gelirse giderler. Dağın başına giderler, çöle giderler. Hep manevi işaretle hareket ederler. Tabii müridlerin ihtiyacına göre hareket ederler. Allah dostları. Bunlar bir alem yani. Gece duruyor Evliya Allah'tan bir sevde. Sanıyorum diyorum Yusuf Hamadani olacak. Birden içine şey geliyor. Sahralara çıkacaksın. Çıkıyor sahralar. Duramıyor ki evde. <gülüyor> bir de baktı ki bir harap bir mescit. Allah Allah. Bunun içine gir diyorlar. Senin benim gibi konuşan yok. Manevi işaret. Gülüyor. Bir de baktı orada. Bir delikanlı kafayı değmiş. Oturuyor. Allah. Hemen ona selam aleyküm selam. Diyor. Yusuf'a medanisiniz değil mi? Allah Allah. O da diyor ki. Anlıyor meseleyi yani. Niye evde durdu? Duramadı. Niye çık dendi? Niye git dendi? Evet diyor. Bir müşkilim var da diyor. Halletmeniz için sizi çağırdım. Allah Allah. Koca şeyhi ayağına çağırıyor gencecik çocuk ya. Ne kadar sahralarda gitti gece yarısı mübarek rahatsız oldu. Bilmiyor ki ne olduğunu. Bir de girdi oraya. Bu diyor ki şu müşkilimi çözün, çözün. Şeyefendi mübarek zat Diyor ki evladım bir daha bir müşkülün oldu mu benim adresim şura Beni çağırmada sen gel bir zahmet diyor biliyor musun? Aa bir de demesin mi ki? Ya nedir diyor ya? Senden başka müşkülü çözecek mi yok diyor. Bana diyor bir manevi hal gelirse diyor bu ağaçların hepsi Yusuf'e medani olur sorduğuma cevap veriyor diyor ya. Tamam tamam ben bir şey demedim o zaman estağfurullah. <gülüyor> yani Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki bu kıssadan dolayı sadık bir mürit diyor şeyhini ayağına getirendir diyor. Kim gibi? Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri gibi yani. Of'tan askerlik için bandırmaya gidiyor. Ali Aydar Efendi diye birini hiç tanımıyor. İstanbul'da gelmiş buraları hiç görmüş de değil. Ama bandırmada Hacı Ali Rıza Bezaz Hazretleri'nin kabrini ziyaret ediyor. Onu da tanıdığı yok. Kabrini ziyaret ediyor diyor ama adeti ne? Adetim şuydu diyor. Nereye gitsem sorarım. Ölü veya diri. Ehlullah'tan kim var buralarda? Ölü veya diri. Biz ne yapıyoruz? Ya burada nerenin döneriyi? Bursa'nın neşi meşhur. Gidiyoruz hemen oraya. Kebapçılara bir yerlere. O da diyor neyi soruyorum diyor. Ölü veya diri diyor. Ehlullah'tan kim var? Dediler ki burada bir kabir var. Gittim kabrin başına diyor. Hiç tanımaz bir şey bilmez. Duamı yaptım diyor. Başka biri var mı? Bunun halifesi var dediler diyor Ali Aydar Efendi. O nerededir dedim diyor. Hani gitmek istiyor ama asker nasıl gidecek? İstanbul'da, çarşambada, tekkede dediler diyor. Kalbim bir akta diyor Allah'ım nasıl gidebilirim acaba? E gidemem ki. Ne oldu? Tekkede burada, yüz küsür yaşında, ayakları zor yürüyor. Ali Aydar Efendi Hazretleri, dört mezhep müftesi evliyanın kutbu. 40 sene evvel ölmüş şeyhim, Ali Rıza Bezaz efendi diyor diri gibi geldi diyor. Gel dedi bandırmada bir emanetim var diye. Bizim efendiyi de gösteriyor ona rüyada tanıştırıyor. Gel bunu al diyor. İşte anladın mı şimdi? Sadık mürit şeyhini ayağına getirendir diyor. Muhittin Arabi. Bunlar rastgele mi oldu kardeşim? Mesaj mı çekildi? Cep telefonu mu var? Hiçbirbirini tanımayan insanlar nasıl buldular birbirini? Mevla buluşturuyor. Mevla kavuşturuyor. Kalpten kalbe yol var. Ya. Gönülden gönüle yol var halile minel ile kalbi sebiyle. O manevi dostluktan, sevgiden geliyor. Allah için seveceksin ama. Ya. Derdin Allah olacak. İşaretle. Geldim diyor Hacı Hazretleri sur var. Harzem suru. O zamanlar hep biliyorsunuz düşman işgaline karşı her tarafta surla çevriliyor şehirler, merkezler. Surun kenarına gelince şehre girmedi. Hükümdara bir elçi gönderdi. Hükümdara dedi ki yanındaki müritlerden beni git krala. E ne olacak? O zaman oralarda hiç meşhur değil, tanınmıyor. Krala dedi ki bir dokumacı fakir var, neshaç. Neshaç ne demek? Dokumacı demek. Mevlana... Mesnevi sahibi, koca Mevlana celaleddin Rumi, Hacı Azizan'ı mehteliyor. Farsça bülbeytinde. Onun tercemesi olarak Osmanlıca'da ne diyor? Eğer hal olmasa racih, Dila kal üzre ukbada, Kulu olmazdı Nesac'ın, Kemal ehli Buhara'da. Ne diyor bu söz? Eğer hal olmasa racih, Ey gönül dostum diyor, Ey gönlüm diyor. Dinle diyor. Kal ilmi mi üstün, hal ilmi mi üstün. Zahiri ilim mi üstün, batını ilim mi üstün? Adam yutmuş bütün ilimleri ama maneviyatta veli olamamış. Bir adam da var ki Allah dostluğu, hal ilmini almış, manevi halleri almış. Hal ilmi diyor, kal ilminden daha üstün olmasa ahirette kulu olmaz da nessac'in. Nesaç kim? İşte dokumacı dedi. Hacı Ali Ramiteni Hazretleri bu bahsettiğim zat. Mevlana ediyor, Mesnevi'de bunu söylüyor. Buhara'da diyor, bütün kemal ehli kimin kulu kölesi müridi oldu diyor? Dokumacı Hazretleri, Hacı Ali Hazretlerinin diyor müridi oldu. Bütün alimler. Neden? Halil mi daha üstün olduğundan. Anladınız mı? Eğer hal olmazsa racih. Dilaka luzra ukba'da kulu olmazdı Nesrac'ın kemal ehli Buhara'da. Onun için Diyor ki, fakir bir neshaç, dokumacı geldi. Şehrinize girmek için müsaade istiyor. Ve burada yerleşmek irade ediyor. İzin verirseniz girsin. Allah Allah, şimdi ne gibi biliyor musun? Yani İstanbul'a gelecek adam, yani belediye, valiye adam gönderiyor. Halbuki İstanbul'a giriş çıkış serbest değil mi şimdi? Serbest ama o İstanbul'un girişinde duruyor, girmiyor. Valiye adam gönderiyor. Aynen mesela misal veriyoruz. Adam da geliyor, vali kabul ediyor. Buyurun falan. Falan bir adam var, hiç i̇şte tanınan bilinen de bir şey değil. Buraya İstanbul'a girmek istiyor. E buyursun girsin diyor zaten İstanbul serbest. Yani valiye ne hüzünün var. Yok diyor siz izin veriyorsanız diyor, mühürlü bir yazı istiyor diyor. Allah Allah diyor. O zaman hükümdar dedi ki, ah, ahmak mıdır nedir dedi herhalde kafayı yemiş. Neyse verin bir kağıt dedi. Bir de mühürü kendi eliyle basacak diyor Hacı Hazretleri. Mühürü de basıyor. Ya, o elçi için diyor, gelen mürit için yani. Bak mıdır nedir diyor ya. Girsin diyor buyursun. Yok diyor mühürlü kağıt istiyoruz falan. E verin diyor ki bununla mı uğraşacağız diyor yani. Mevzu yok ki. Ama mevzu çıkacak tabii. Ondan sonra hac hazetleri yerleşiyor. Yerleşiyor mübarek ya. O yaşta 130 yaşına yakın ha. Gidiyor adama. Adam bakıyor ki. Bakkal. Ha şurada bakkal var işte köşede. <gülüyor> Adama diyor ki ne var? Kapat diyor dükkanı. Ne olacak diyor. Tekkiye gelecek, zikir yapacağız diyor. Anladık da diyor evladun var diyor yani evde. O da diyor ki bugün kaç para kazanacaktın? 10 milyon. 10 milyon vereceğim diyor ya. Allah Allah. E güzel iş diyor ya. <gülüyor> öbür gün kömürcü, öbür gün kasabı, öbür gün bakkalı bütün millete maaş da veriyor. <gülüyor> Hacı Hazretleri. Siz de diyoruz böyle şeyh bulsak. Biz de giderdik be! Ne bileyim işte. Şimdikiler sizden istiyor herhalde biraz. Böyle ters, çok var. Aslında bu yolda Şeyh kimdir? Hizmet edendir. Seyyidül <gülüyor> kavm kadimum. Kavmin efendisi hizmet edendir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tabakları ta hazırlıyor. Yemek dağıtıyordu ashabına. Onun için efendi hazretlerini, sen zannediyorsun efendi hazretleri ağalık hiç yaptı mı? Hiç rahatına baktı mı mübarek insan? Gece 2'lere 3'lere kadar bu milletin derdini dinlemekler, parası olmayana para verir, aç olana yemek verir mübarek insan. Ya böyledir şeyhlik. Bizim kapıda, bizim gördüğümüz usulde şeyhlik hizmetçiliktir yani. Ağalık değildir. Öbürleri gibi ellerini böyle kepçe gibi onları öptürür, ayaklarını yıkattırır bilmem ne. Böyle bir şey yok yani. Para da veriyor, müritler artmaya başladı parayı da görünce. Fakat baştan parayla getiriyor ama adam zikrin bir tadını aldı mı üstüne de para versen daha dükkana da gitmiyor yani. Çünkü manevi hal mübarek adama bir teveccüh ediyor zaten. Adam oluyor veli. Oo, bütün milleti veli yap. Müritler arttı arttı arttı arttı. Tekke elere sığmıyor, yollara sığmıyor. Ulan bu kim ya? Hemen şeyler var ya kraldan beter, kralcılar pıs pıs pıs pıs. Evet, fitneciler dedikoducunda her zaman mürcifune fil medine haber yayanlar hemen krala kadar haber efendim bir şeyh gelmiş şurada bir dergi açmış doluyor taşıyor yakında böyle giderse devlet elden gidecek sizi indirir aşağı bu diyor ne yapsın o seni indirecek aşağı kral gelsen ol desen zaten gelmez seyyid emir külal'e anlatacağız nakşibazen şeyhi seyyid emir külal timurlek ne dedi ona Koca Timur Lenk bir kere sohbetine katıldı. Hep ondan izin aldı. Nereye savaşıyım ne edeyim o zaman Semerkand'i savaşırken hep kazandı etti. Ne olur diyor buharayı size vereyim yönetimi. Seyit Emir Külal'in işi mi yok da Bukhara yönetimini alacak. Yok istemeyiz diyor. E vereyim. Yok onlara da lazım değil diyor. O zaman diyor yarısını vereyim yok. E sizin olduğunuz tekkenin oralarının ev kafını size vereyim. Lazım değil diyor ya sen İslam'a hizmet et yeter. Müslümanlara hizmet fakirlere ver diyor bize ne? Yani onlara krallığı versen isterler mi? Delimiler ya. Tacı tahtı ne yapacak? İbrahim etem bırakmadı mı tacı tahtı? Ondan sonra da oturup kendi yamasını kendi eliyle dikerken arkadan zamanın valisi adamlarıyla birlikte geçiyor. İbrahim etemin de sırtı bir yandan açık güneşte yanıyor, elbisesini yamıyor. O da içinden ne geçiriyor? Allah Allah! krallığı bırakıp da şu vaziyete düşmenin de mantığı neydi acaba diyor. Bilmiyor ki mantığını. O da o zaman iğneyi denize atıyor. Balıklar getirin bana iğnemi diyor. Hiç arkaya bakmıyor kimin geçtiğine. Bütün balıklar onun iğnesini denizde kapmak için yarışıyor. Balık doluyoruz. Bir tanesi fırlıyor gibi. Eline geliyor. Başını sıvaz diyor. Balığın iğnesini alıyor. Dönüyor arkasına. Anladın mı hikmeti neymiş diyor. Kral olabilirdim ama diyor, beni balıklar dinler miydi, sinekler, sivrisinekler dinler miydi? Sivrisinek geliyor, Cumhurbaşkanı'na böyle sokuyor yani. Hiç takmaz yani. Tabi sivrisinek anlar mı, bu validir. İmam Şafiye dediler, sivrisineklerin yaratılmasındaki hikmet nedir dedi, kralları rezil etmektir dedi. Mezilleten lil mülük. <gülüyor> e şimdi geliyor vız diye sokuyor, Allah Allah. Kardeşim herkes sokulur mu? Dikkatli olsana. A'sı var, paşası var, ne sokuyorsun önüne gelen? Sokar. İbrahim Eddem diyor ki, sen diyor vali olmuşsun da diyor, balıklar seni dinler mi diyor? Bak şimdi beni dinliyor. O zaman ne diyor? لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ ف۪يهِ لَجَالَدُونَا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ Şimdi dünyanın kralları benim kazandığım manevi makamın tadını, zevkini bilseydiler, kılıçlarla harp edip bu makamı almak isterdiler diyor. Bilmedikleri için... Işte o da diyor ki Hacı Hazretleri memleketi elinizden alacak. Allah Hacı Hazretlerine versen devleti ne yapsın? Böyle korkuyorlar. Allah dostlarından korkuyorlar. Hükümeti ele geçirecek. Ya ben ne yapacaksın hükümeti ya? Bize ne ya? Biz onun hesabından uğraşabilecek şeyimiz mi var? Bu sefer diyor ki kral e bunu diyor bir araştıralım, edelim. Eğer hakikaten tehlike boyutuna geldiyse sürgün edelim diyor. Yani başka çağrı yok. Harzem karışacak. Neyse etüt ediyorlar. Hakikaten boyutları büyük olayın. Bütün millet mürit olmuş yani. E bu şimdi bir derse ki indirin aşağı indirirler diyor mesela. Ya adamın derdi o değil ki ya. Ama onlar öyle anlatmıyor. Diyor ki Adam gönderelim. Çıkmasını rica edelim. İşte kralın emri var çıksın falan. Elçi geliyor. Böyle böyle tebliğ ediyor. Peki diyor. Yanındaki o zamanda gönderdi ya. O adama yine diyor ki al diyor bu mektubu. De ki Efendi Hazretleri buraya sizin izninizle girdi. Derse ki öyle mi? Ne, benim haberim yoktu. İmzalı mühürlü kağıdını. Lazım olduğu yeri geldi, çıkart. Göster. Ama siz diyorsanız ki, ben bu hükmümü bozuyorum. Ben bu kararımdan vazgeçtim. O çıkar. Dersin diyor. Adam götürüyor. Efendim, durum böyle böyle, sizin izniniz. Yok ya benim ne haberim, ne iznim var diyor falan. Ben hiç tanımıyorum kendisini. Mühürlü kağıdı falan da gösterince bir rezil oluyor, bir rezil oluyor. Çok rezil oluyor bir padişah. Tabi Şimdikiler gibi değil. Şimdiki yöneticiler rezil mezil de olmaz yani. Böyle hemen kıvırma payını. Ama o zaman dün başkaydı, bugün başka falan. İşler karıştı, çıksın şimdi der. O zamankiler tabii şerefli insanlar olduklarında. Adam utanıyor yani. Aaa hükmümü bozuyorum koca bir padişah. Niye hükmümü bozacağım kardeşim? Yok diyor ya benim hükmüm niye bozulsun diyor. Kalsın diyor. Ben madem yazı vermişim bir şey yok. Ben de geleceğim ziyaretine özür dileyeceğim diyor. Ya işte adamlar böyle krallık yaptılar. Geliyor özür diliyor, sevgi arz ediyor ve müritlere iltihak ediyor. Manevi faydalar tahsil ediyor. O zamanın hükümdarı. Sene 721 veya 715 hicri seneden bahsediyoruz. 130 yaşında vefat ediyor. Hacı Ali, Ramideni, Kudsesur Hazretleri. iki büyük, kıymetli oğlunu bırakıyor. Birisi Şeyh Muhammed, Huret, ikincisi Şeyh İbrahim. Vefat edeceği zaman hangi oğluna halifelik bırakacak? İkisi de büyük veli, büyük oğluna değil de küçük oğluna icazet veriyor yerine vekilliği. İhvanın kalbinden geçiyor ki, büyük oğlu daha mükemmel bir zat. Ama niye ona bırakmadı gibi? Hemen onu anlayınca, kendi de vefat döşeğinde. Diyor ki, büyük oğlum kısa bir zaman sonra hemen bana gelecek. Onun için halife bıraksam da faydası çok olmayacak. Küçük oğlum çok yaşar inşallah diyor. Hakikaten 19 gün sonra büyük oğlu vefat ediyor. Allah Allah. Büyük oğlu vefat ediyor. Şeyh İbrahim küçük oğlu daha 52 sene daha şeyhlik yapıyor. Elhamdülillah. Zaten büyük oğlu da 80 yaşındaymış o vefat ederken. Böylece birçok halife bırakıyor. Tabii bu halifelerin en büyüğü silsilemizde. Silsilemizin kendisine intikal ettiği zat Seyyidineşşeyh, Muhammed Baba Semmasi, Kattesallâhü sünr aziz. Bu büyük veli, Hace Ali, Ramiteni, Hazretlerinin Silsilemizdeki halifesidir İki oğlu da yanındadır Kabrinde ihtilaf oldu Bazıları Harzem'de vefat ettiğini söylüyorlar Bu kıssadan da sanki öyle anlaşılıyor Fakat Bukhara'da makamı vardır Kabri olma ihtimali de vardır Orayı ziyaret ettik İki oğlu da yanında Olarak Oradaki makam Şu anda yapılmış ziyaret ediyoruz Efendi Hazretlerimizle de ettik Ama nasip olsa bir de Harzem'deki esas kabri var mı yok mu? Bunu da inceleyeceğiz inşallah. Allah oraya da ziyaret nasip eder inşallah. Haca Muhammed Baba Semmazı Hazretleri, velilerin alimi, alimlerin velisi zahir ve batın ilimlerinde eşsiz bereketler sahibi. Evet. Semmaz efendim Ramitene bağlı karyelerden bir karye Ramitene 1 mil, buharaya 3 mil mesafede akli ve nakli ilimleri yani zahiri batın ilimleri tahsille meşgul oldu. Bütün ilimlerde yüksek dereceler elde ettikten sonra Hacı Ali Ramiteni Hazretlerine mürid oldu. İbadetler, mücadeler, riyazatlar, bunların çektikleri açlıklar, susuzluklar, uykusuzluklar, Allah Allah Allah bunlara hiçbir insan takatı tahammül edemez. Allah'a ulaşmak için böyle mücadeleler neticesinde feyizlerle, kerametlerle diğer ihvan üzerine imtiyaz sahibi oldu. Makamları bitirdi. Manevi makamları bitirdi. Vefat ederken Hacı Azizan Hazretleri onu halife bıraktı. Bütün ihvanına ona uymalarını ve yaşadığı müddetçe itaat etmelerini emir buyurdu. Muhammed Mustafa Semmasi kimdir biliyor musunuz? Kimdir? Şahı Ben Hazretlerimiz doğmadan müjdeleyendir. Şah Nakşimendi Hazretlerimiz daha doğmadan evvel Kasr-ı Arifan o zamanki adı kasr Hinduvan idi Nakşimendi Hazretlerinin köyü. Oradan geçti o şehre kasabaya uğradı her zaman uğradığında ara ara uğruyordu. Orada müritleri vardı sohbetlere geliyordu. Her zaman oraya uğradığında diyordu ki ben buradan bir Allah dostunun kokusunu buluyorum kokluyordu. Kasr-ı Arif O zaman Kasr-ı Yakında bir Allah dostu burada çıkacak. Kasr-ı Hinduvan, Kasr-ı olacak. Yani Allah dostlarının makamı olacak burası. Sonra bir kere daha geldiğinde dedi ki müritlerine koku çok fazlalaştı dedi. Yani epey seneler evvel söylüyordu. Nakşimena Hazretleri Dedi ki, koku çok fazlalaştı. Kuntü <gülüyor> işiyru Çok zamandır ben size söylüyordum ya, Allah'ı bilen bir veli gelecek. Ben niyeci durâye hatem nazil kariye. Şu, bu, burada kokusunu alıyorum bir Allah dostunun dediğim zat budur. İnşallah yasîru kariiben gıdvetel helâik. Bütün kainatın, mahlukatın ve yaratıkların Önderi olacak. Üç, yaş, üç günlük bebek için. Bu işareti ve bir işareti verdikten sonra Seyyid Emir Külal halifesi. Orada oturuyor. Seyyid Emir Külal'e döndü. Bak bu benim çocuğumdur. Manevi evladımdır. Sakın bunu terbiye ederken eksiklik yapma. Son derece bunun terbiyesine yetiştirilmesine, manevi ilimlerle tecizine ihtimam göster. Eğer bu yavruma bunun bakımına biraz noksanlık yaparsan ebedi beni senden razı bulamayacaksın. Allah Allah. Seyyid Emir Külale böylece hasret etti. Seyid Emir Külale Hazretleri ayakları üzerine kalktı. Katkabuldü hizmete ve Başım gözüm üstüne hizmetini kabul ettim dedi. Şahın akşi bende bak. Üç günlük bebekken şeyhinin şeyhi Şeyhini ayağa kaldırıyor. Vasiyetlere bak. Ne büyük dost geliyor değil mi? Velilere başbuğ geliyor. Gel, geldi. İnşallah hiçbir noksanlık yapmayacağım dedi. Seyyid Muhammed Nazım Azizleri yaşadı. Nakşim 18-20 yaşına kadar yaşadı. Ee, ve dedesi babası onu gönderirlerdi. Hatta Nakşim anlatıyor diyor ki bir gece diyor. Gittim mescidine diyor. Namazlar kıldım. Genç delikanlıyım o zaman. Namazdan sonra diyor içime bir dua geldi. Dedim ya Rabbi seni sevmek, senin aşkına tahammül etmek, manevi yolun sıkıntılarına katlanmak için bana sabır ver, tahammül ver şşş, şş, dualar dualar falan. Sabah namaz oldu. Muhammed Baba semahazileri. Namaz bitti, döndü. Bir şeyden haber yok. Dedi evladım öyle dua edilmez. Niye? Allah dedi zaten muhabbetini bir kuluna verirse, tattırırsa sabrını da verir. Sen şimdiden bana zorluklara karşı sabır falan diye isteme dedi. Yani sabır istemek, sıkıntı istemektir. Ne iste? Afiyet iste. Rabbena <gülüyor> atina fiddünya hasene fila ahiret Hadis-i şerifte ne var? Adamın birisi böyle, sahabeden birisi, tüyleri yolunmuş, kuşa dönmüş, böyle tiril tiril diyor. Resulullah Efendimiz onu gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona ki, sen dedi bir dua yaptın mı dedi. Yaptım ya razı Ne yaptın dedi? Ya Rabbi ben çok günahkâr. Ahirette ne bela vereceksen hepsini dünyada ver dedim. Ve dedi. <gülüyor> adam böyle dua edilir mi? O zaman dayanamazsın dedi. Felehte ku niye demiyorsun? Rabbena atina dünya haseneten ve fi'l-ahireti hasen. Allah dünyada da seni affetmeye kadir, bela vermemeye de kadir. İki cihanda da yaşarsın dedi yani. Şimdi Nakşibendi ya Rabbi sen, sen sana muhabbet, sevgi ve sana vasıl olmak için büyük zorluklara karşı sabır diye istedim diyor. Hiç haberi yok. Sabah döndü diyor ki, evladım öyle dua edilmez. Zaten sevgisini verirse, sabrını da verirsen sevgisini işte. Allah'ım arzuk ne hubbeke ve hubbe men yuhibbuke Ya Rabbi senin sevgini, seni sevenin sevgisini nasip eyle. Ve hubbe amelin garibuni ila hubbike Senin sevgine yaklaştıran amellerin sevgisini ihsan eyle. Allah mecral hubbeke ahbeleyim nefsimden ve ve ve Ya Rabbi sevgini malımdan canımdan sıcak havada çöl ortasında ölmek üzereyken susuzluktan serin suyun soğuk suyun sevgisinden bana daha sevgiliyle. İşte dua bu. Ama sadece senin sevgini demiyor dikkat et. Resulullah'ın duası bu. Senin sevgini seni sevenlerin sevgisini yani evliyaullah'ın sevgisini de nasip eyle diyor. Çünkü Allah'ı sevenler kimler? Velilerdir. Anladınız muyum? Duayı Rasulullah'tan öğreneceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız mı Hacı Baba sen masini ne zatmış? Nakşibendî Hazretleri ondan sonra diyor, beni sofraya çağırdı. İşrak oldu. Oturduk, yedik, yemekleri de yedik diyor. Dedik ya evladım, Nakşibendî büyümüş yani o Hacı Senmasi yaşıyor. Dedik evladım dedi, falan Kariye gideceğiz bir ihvanı ziyarete. Bir de ekmek var böyle, al dedi sen de bu ekmeği. Gel, gel peşimden. Naksimars dedi, içimden geçti ki, ya burada zaten tıka basa yedik. Gideceğimiz yerde birkaç saatlik yol, bu ekmeği niye taşıyoruz acaba? <gülüyor> i̇çimden geçer geçmez. Dedi ki, fuzuli düşüncelerle kalbi meşgul etmemek lazım. Derken estağfurullah bir şey konuşma yok zaten. Evliyaullah İttekûme cealsel evliya Velilerle otururken tedbirli oturun. Nerenizi saklayın? Cebinizi saklayacak haliniz yok. Evliyanın senin cebinde ne iş? Kalbinizi saklayın. Ne demiş alimin yanında? Dilini zenginin yanında, cebini, velinin yanında kalbini kolla demiş hani adam. Bunları boşuna dememişler hep büyüklerin sözleri. فَاِنْنَهُمْ جَوَاسِيسُ kulub çünkü onlar kalp casuslarıdır يَدْخُلُونَ ف۪ي ve وَاَطَّلِعُونَ عَلٰى asrarikum. kalplerinize girerler içinizden geçeni Allah'ın izniyle bildirmesiyle bilirler ben bir şey demedim diyor dedim sonra yolda gittik gittik bir yere geldik o esas gideceğimiz yere gitmeden bir, bir zatın evine geldik geldik orada ihvandan birisi çok da güzel süt kaymağı falan yapmış efendi hazine ikram edecek şudur budur haberi de yok Hacı Semmasi'nin geleceğinden Hacı de genç delikanlı peşinden geliyor kaymağı da var, ekmeği de yok. Bir mahcup oldu, bir mahcup oldu. Neyse ne yapacak? O da açmış zaten, onun ailesi de açmış. Ekmek bulamamışlar. Hacı Semmasi dedi bana ''Anladın mı şimdi ekmek nereye lazımmış?'' dedi. ''Ver'' dedi ekmeği, kaymağı. Kaymakları var, ekmekleri yok. Çoluk çocuk yesinler. Böylece Hacı Semmasi'den ee, Nakşimani Hazretleri'nin bazı anıları da var yani Gençliğinde Ama Hace Semmasi Hazretleri ilk şeyhi sayılır Nakşimani Hazretleri ilk şeyhi Hace Semmasi Hazretleri sayılır Bu mübarek zat Üzüm bostanı vardı Çok kere gelirdi ağaçları elleriyle terbiye ederdi Asmalara bakım yapardı Bazı kere bir dalı keserdi Keser kesmez, şuuru kendinden giderdi. Manevi geçkinlik haline gelirdi. Bir saat, iki saat öyle kaldığı olurdu. Üzümün başında. Hal gelir onlara. Bazı veliler diyorlar ki, onun da sebebi şudur. O dalındayken zikir yapıyor. Tabi hikmet ile onu kesmek icap ediyor. Çünkü yenilecek. Yenilmese de dalda israf olur. Şeriatın emrine göre ne olacak? Kesilecek insanlar. Faydalanacak. E öyle ya şimdi, sen o zaman buğdayları ek, hiç toplama. Millet açlıktan öldü. E Şerat ne diyor? 100 kilo buğday verecek toprağa, bakımını az yapıp 99 kilo verse, 1 kiloyu niye eksik ettin diye Allah tarla sahibine sorar diyor. Çünkü ekonomi bozuluyor. Herkes 2 kilo eksik yapsa tarlayı, ekonomi bozulur. İslamiyet öyle demiyor tarlada bırak. Onun için üzümü kesiyor Şerat'ın emriyle. Kesiyor ama tarikat sırrı ve manevi hakikate göre o zikir eden şey, kesildiği anda ne oluyor? dalından ayrılınca zikirden duruyor onun zikrinin durmasından mübarek de üzüntüden kendinden geçiyormuş Allah Allah bizde üzümünü ya bağını sorma herif çakal gibi çalıp gidiyor zaten ne üzümünü arar da ne bağını sorar da herif zaten hırsız yani başkasının üzümünü yiyor ya geliyor yiyor mübarek adam kendi üzümünü keserken iki saat kendinden geçiyor yani niye zikirden aldık onu diye Allah, Allah. Hiç bunların hallerinin yanlarından geçmiş miyiz be? Adam diye de geziniyoruz ortalıkta yani. Bizi de gören eskiden kalma evliya zannetcek yani. Sarık yerinde sokal falan. Ama kalpler hey yedi bu dostların kalpleri. Allah onlara çevirsin inşallah. Amin. Onun halifesi Seyyid Neşeh, Seyyid Emir Külal, Seyyid Hamzanoğlu. Kaddesallahu Hakikaten Seyyid ha. Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem Bunları çoğu Seyyid, Naksipen Hazretleri Seyyid, Mahmud İncil Fahın Evi Seyyid vs. ve Şayık'ın çoğu Seyyidtirler. Annesi diyor ki, Seyyid Emir Külal Hazretleri'nin annesi ben ona hamileyken diyor ne zaman yemek yesem eğer biraz şüpheliyse bu şüpheli derken ne olduğunu anlıyor musunuz şüpheli? Bu şüpheli derken siz zannediyorsunuz ki helal mı haram mı diye <gülüyor> öyle değil onlar öyle helal mı haram mı şüpheli şeyi eve sokar mı? o bize mahsus Oradaki şüphelinin manası ince. Mesela Abdülhalik Uçduvani Hazretlerini ziyarete Hızır Aleyhisselam geldi. Hep onunla görüşürdü, anlattım ya geçen hafta. Hazreti Şeyh Hızır Aleyhisselam'a iki tane arpa pidesi, arpa ekmeği getirdi. Hızır Selam yesin diye. Hızır Selam yemedi. Şeyh Efendi dedi ki, efendim helaldir, buyurun yeyin dedi. Hızır Aleyhisselam'a diyor helaldir diyor. Hızır Aleyhisselam zaten hemen teftişini yapar. Kontrolünü, belgesini verir yani. Helaldır, yiyin diye, dedi. Hızır Aleyhisselam dedi ki, biliyorum helaldır ama hamurunu yoğuran abdestsizdi, dedi. Benim yemem uygun olmaz. Hamurunu yoğuran abdestsizdi. Şimdi anladınız mı şüpheli müpheli dediğim zaman? O bizim şüpheliler, bizimki karışık, hakikaten karışık. Helal, haram ver Allah'ım senin kulun, Yar Allah'ım faiz, rüşvet, kredi, mredi karıştı yani. Bizimki tam şüpheli. Ama Evliyaullah'ın şüpheli dediğin zaman, şimdi anladın mı nedir şüpheli? Hamurunu yoğuran abdestsizdi diyor yani. Nakşimendi Hazretleri bir yere ziyarete girdi, bütün dünya oraya aktı, ikban geldi. iki tane mürit de kuyudan su çekiyor. Su çekerken şakalaşmışlar. O suyla da abdest alacaklar. Nakşimendi Hazretleri'ne suyu getirdiler, abdest suyu dökecekler. Mübarek dedi ki o suyu dedi çekerken oradan şakalaştınız dedi. Bu abdestten alsak bizim de huzurumuz kaçacak. Onlara oradan bağırıyor diyor ki ya sizin çektiğiniz suyla diyor Millet abdest alacak zikir üzere çekin o suyu diyor Alınan abdestten de fayda gelsin E şimdi zaten İSKİ basıyor suyu Bir yandan da açmış şarkıyı Zurnayla beraber senin eve geldi su yani Artık sen de gusül yap yani artık Birkaç su daha şartlan Ondan sonra Allah Allah abdestten de hayır kalmadı gusülden de e Nereden kalacak yani Her taraf gafil Hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Bir tane ayık adam yok ki sen de ekmeğini yiyesin de sen de aklın başına gelsin yani. Gidiyorsun adamın bir yemeğini yiyorsun ondan sonra bütün feyzin kaçıyor. Kaçar mı? Kaçar. Bu feyiz öyle bir şeydir ki tabii bizde hiç uğramadığı için adam nasıl kaçıyor bilmiyor yani. Hiç gelmemiş ki kaçsın. O kaçan gelenler bilir o nasıl kaçtığını. Ara sıra gelir kaçar. Ama öbür türlü zaten sifta yok demiş yani. Ne olacak? Efendim annesi diyor ki bir şüpheli lokma yesem diyor hemen karnım ağrımaya başlar. Bir dedi iki dedi anladım ki bu çocukta bir iş var ondan sonra çok dikkat etmeye başladım diyor. Bütün yemeklerime. Anda çok büyük hayır bereketler bulacağım umuyordum diyor. Sonra genç delikanlı oldum barek ilim tahsil ama pehlivanlığa merak etti. Pehlivanlık ne? Kırkpınar pehlivanlığı var ya güreş yapıyorlar. O da o zaman Buhara'da da var güreşçilik yapıyor. Bir gün e, güreşi seyredenler var ya, pehlivanların görüşü. Oturan seyredenlerden biri, "Allah Allah, bu baraka adam" dedi. "Hem seyittir, hem şereftir. Resulullah'ın torunu" dedi. "Ne biçim işler yapıyor? Yani bu güreşçilik iş buna uygun değil gibi." İçinden geçirdi seyredenler seyircilerden biri. İçinden geçirirken daldı. Öyle dalar insan bazı. Oturduğu yerde bir daldı. Bir de baktı ki rüyasında Rüya görmek için öyle upuzun falan uzanma aluzum yok zaten öyle, hemen görüyorsun. Siparişe lüzum yok falan. Dalar dalmaz baktı ki kıyamet kopmuş. Allah Allah. Kıyamet kopunca bu öyle bir batağa batmış ki göğsüne kadar. Çırpındıkça batıyor, battıkça çırpınıyor. Bas bas bağırıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim? Büyük bir ızdırap içinde, dehşet içinde. Seyit Emir de, Emir Gülen hazineleri de güreş yapıyor orada hakikatte yani. O geliyor mübarek rüyasında. Onu da o balçıktan çıkartmak için bir lazım yani. Battı zaten çünkü. Onu o gücüyle, kuvvetiyle mübarek balçıktan çıkarıyor, o Varta'dan kurtarıyor. O anda da bu ayılıyor. Ayılıyor bakıyor ki sahada güreş devam ediyor. Seyit Emir o anda dönüyor buna. Ayık ama ha. O güreşin ortasında. Görüyor diyor ki. Erai tehimmeti ve alim de Benim himmetimi anladın mı diyor. Şimdi anladın mı pehlivanlık nasılmış? Ben niye güreş tutuyorum? Senin gibileri kurtarmak için diyor <gülüyor> güreş tutuyorum diyor. Allah müstafa diyor ve mübarek baba semasi hazretleri ikvanı ile beraber güreş meydanından geçiyor. Bütün müritler diyorlar ki mübarek için böyle güreş müreseyre seyretmez. Evliya Allah hemen düz böyle gider. Duruyor. Biraz seyreder gibi durunca bu ihvan da var ya bu ihvan yani hem mürit olurlar içleri de çift çarşısı yani. Şey Efendi'ye itiraz, itiraz, itiraz. Yani ya mürit oluyorsun madem sus ya. Ya da mürit olma. İçinden hemen biri ya bu. Kalp de elimizde değil biliyor musun? Hemen içinden geçebilir. Allah. Mekke'yi gördük. Kabe'nin minareleri efendi gidiyoruz. Ben dergisindeyim kimse diyor de ben de çok evliyan meraklısıyım biliyor musun?